Yetim kız. incecik elma fidanımızın ne yaprağı var ne fışkını. Şu gencecik gelinin de ne anası var ne babası. Ne elinden tutanı var ne hayır dua edeni. Bir düğün türküsü. Yaylı komutan evinin basamaklarına yanaştı. Ahali Pugachev'in çınğırağından tanımış ardımız sıra koşuyordu. Shvabrin basamaklarda karşıladı düzmeceyi. Kazaklar gibi giyinmiş sakal koy vermişti. Hain Yaltaklanmak için birkaç söz söyleyerek Pugaçev'in yaylıdan inmesine yardım etti. Beni görünce şaşaladı fakat çabuk toparladı kendini. Elini uzatarak ''Demek sen de katıldın bize'' dedi. ''Geç bile kaldın.'' Hiçbir şey söylemeden yüzümü öte yana çevirdim. Benim için öylesine sıcak anılar taşıyan odaya girdiğimizde yüreğim burkuldu. Merhum komutanın diploması geçmiş günlerin bir mezar yazıtı gibi hala duvarda asılıydı. Pugaçev bir zamanlar karısının dırdırıyla serseme dönen zavallı Ivan Kuzmich'in uyukladığı divana oturdu. Şivabrin kendi eliyle vodka getirdi ona. Pugaçev kadehini yuvarladı. Beni göstererek ''Efendimizi daha de ağırla'' dedi. Şivabrin elindeki tepsiyle bana da yaklaştı. Fakat bir kez daha yüzüme öte yana çevirdim. Büyük bir tedirginlik içinde olduğu belliydi. Her zamanki uyanıklığıyla Pugaçev'in kendisinden hoşnut olmadığını kestirmişti hiç kuşkusuz. ''Onun bakışları altında kaçacak delik arıyor fakat bana güvensiz bakışlar fırlatıyordu arada bir.'' Pugaçev, kalenin durumu, düşman ordusuna ilişkin söylentiler ve buna benzer şeyler üzerine bir süre bilgi aldıktan sonra hiç beklenmedik bir anda ''Kardeş'' dedi, ''söyle bakalım kimdir şu tutukladığın kız, onu bana göstersene.'' Şıbabri'nin beti benzi kül gibi oldu, titreyen bir sesle ''Hükümdarım'' dedi, ''Hükümdarım tutuklu değil o, hastadır, odasında yatıyor.'' Düzmece yerinden kalkarak ''Beni ona götür.'' dedi. Bir kaçamak bulup işin içinden sıyrılmak olanağı yoktu. Şıvabrin Pugaçev'i Maria Ivanovna'nın odasına götürdü. Ben de arkalarından gidiyordum. Hain merdivenlerde durarak ''Hükümdarım.'' dedi. ''Benden her şeyi istemek hakkına sahipsiniz. Fakat bir yabancıyı karımın yatak odasına sokmamı emretmeyin.'' Titredim. Şıvabrin'i paralamaya hazırlanarak ''Evlendin ha?'' dedim. Pugaçev ''Ağır ol.'' diye durdurdu beni. ''Bu benim işim.'' Şıvabrin'e dönerek sürdürdü sözlerini. Sen de ukalalık etme, nazlanmayı da bırak. Karınmış, değilmiş vız gelir bana. Kimi istersem sokarım yanına. Efendimiz, ardım sıra gel. Şivabrin odanın kapısında yeniden durdu. Kesik kesik, hükümdarım, dedi. Önceden haber vereyim ki kendisi beyin hummasından yatıyor. Üç gündür ne dediğini bilmeden sayıklıyor. Pugachev, aç şu kapıyı, dedi. Ceplerini karıştırmaya başlayan Şivabrin anahtarı yanına almadığını söyledi. Pugaçev bir tekme salladı kapıya. Kilit söküldü. Odaya girdik. Baktım ve donak aldım. Maria Ivanovna sırtında yırtık pırtık bir köylü pistanı, yüzü sapsarı, bir deri bir kemik, saçı başı darmadağın döşemede oturuyordu. Önünde bir su testisi, testinin üstünde bir dilim ekmek duruyordu. Zavallı kız beni görünce titredi. Bir çığlık attı. O sırada ben ne yaptım anımsamıyorum şimdi. Pugaçev, Şıvabrin'e baktı, acı acı gülerek... ''Güzel bir hastanen varmış.'' dedi. Sonra Maria Ivanovna'ya yaklaştı. ''Söyle bana güvercinim, kocan niçin cezalandırıyor seni, ona karşı ne kabahat işledin?'' Maria Ivanovna ''Kocam ha?'' diye tekrarladı. ''O kocam değil benim, hiçbir zaman karısı olmayacağım onun. Eğer beni kurtarmazlarsa kendimi öldürmeye karar verdim.'' Pugaçev korkunç bir bakış fırlattı Şivabrin'e. ''Bir de beni aldatmaya cüret ettin ha?'' dedi. ''Densiz herif nasıl bir ceza hak ettiğini biliyor musun?'' Şvabrin üstü çöktü. O sırada içimi kaplayan hoşgörü nefretimi de öfkemi de bastırmıştı. Hapishane kaçkını bir kazağın ayakları altında yuvarlanan bu soyluya iğrentiyle bakıyordum. Pugaçev yumuşadı. ''Bu kez bağışlıyorum seni.'' dedi. ''Fakat bundan sonra işleyeceğin ilk suça bunun da ekleneceğini unutma.'' Sonra Maria Ivanovna'ya döndü. Tatlı bir sesle ''Çıkabilirsin güzel kız.'' dedi. ''Sana özgürlüğünü bağışlıyorum. Ben hükümdarım.'' Maria Ivanovna hızla bir bakış fırlattığına, ona. Karşısında duran adamın annesiyle babasının katili olduğunu anlayınca elleriyle yüzünü örttü. Kendinden geçerek döşemeye yuvarlandı. Ona doğru atıldım. Fakat aynı anda eski bir tanıdık Palaşa büyük bir gözü peklikle odaya daldı. Hanımıyla uğraşmaya başladı. Pugachev çıktı. Üçümüz de konuk odasına indik. Düzmece çar gülerek "E ee, efendimiz" dedi. "Kızın güzelliğini yakalamışsın." ''Şimdi papaza adam gönderip yeğenini gelin etmeye zorlayalım mı? Ben babanız olurum. de sadıçlık yapar. Yer, içer, keyfimize bakarız.'' Korktuğum başıma geldi. Pugaçev'in son sözleri Şivabrin'i yüreğinden yaralamıştı. Kendinden geçmişçesine dağırım diye haykırdı. ''Suçluyum, yalan söyledim size. Fakat Grinyov da sizi aldatıyor. O papazın yeğeni değil, bu kalenin alınışı sırasında idam edilen İvan Mironov'un kızıdır.'' Pugaçev, şimşekler çakan gözlerini üzerime dikti. Şaşkın şaşkın, ''Bu da ne demek?'' diye sordu. ''Ben kılımı bile kıpırdatmadan, şıvabrin gerçeği söyledi size.'' diye karşılık verdim. Pugaçev'in yüzü karardı. ''Bunu daha önce söylemiştin bana.'' dedi. ''Kendin karar ver.'' diye yanıtladım onu. ''Adamlarının yanında Mironov'un kızının hayatta olduğunu söyleyebilir miydim? Dişleriyle paralarlardı onu. Kimse kurtaramazdı kızcağızı.'' Pugaçev gülerek ''Bu da doğru ya.'' dedi. ''Benim ayyaşlar gözünün yaşına bakmazlardı zavallı kızın. Papazın çaçaron karısı bizimkileri aldatmakla iyi etmiş.'' Onun iyi bir duyarlılık içinde olduğunu görerek ''Dinle.'' dedim. ''Seni nasıl adlandıracağımı bilemiyorum. Bilmek de istemiyorum. Fakat Tanrı tanığımdır. Benim için yaptıklarına karşılık hayatımı seve seve verirdim. Ne var ki vicdanıma, Hristiyanlık inancıma aykırı bir şeyi isteme benden. Veli nimetimsin. Başladığın gibi bitir. Bırak beni.'' Zavallı yetim kızla birlikte alnımıza hangi yön yazılmışsa çekip gidelim. Nerede olursan ol ve başına ne gelirse gelsin, günahkar ruhunun kurtuluşu için ikimiz de Tanrı'ya dua edeceğiz. Sözlerimin Pugaçev'in katı yüreğini yumuşattığı belliydi. Hadi, dediğin gibi olsun. Asmaksa asmalı, bağışlamaksa bağışlamalı. Benim adaletim budur. Yavukluna al, dilediğin yere götür. Mutluluk içinde yaşayın. Sonra Şuvabrin'e döndü. Egemenliği altında bulunan bütün karakol ve kalelerden serbestçe geçebilmem için bir belge hazırlamasını emretti. Şıvabrin erimiş bitmişti sanki. Öylece taş cesine duruyordu. Pugachev onu yanına alarak kaleyi denetlemeye çıktı. Ben yol hazırlığı yapacağımı ileri sürerek evden ayrılmadım. Yalnız kalınca hemen sevgilimin odasına koştum. Kapı arkadan sürmelenmişti. Çaldım. Palaşka, kim o dedi. Söyledim. Kapının ötesinden Maria Ivanovna'nın tatlı sesi geldi. ''Azıcık bekleyin Pyotr Andreiç. Üstümü değiştiriyorum. Siz Akolina Panfilovna'ya gidin. Ben de az sonra oraya gelirim. Özür dileyerek ayrıldım oradan. Papaz Gerasim'in evine gittim. Papazla karısı koşarak kapıda karşıladılar beni. Saveliç onlara her şeyi anlatmış. Akolina Panfilovna, ''Hoş geldiniz Pyotr Andreiç.'' dedi. ''Şükür kavuşturana. Nasılsınız? Bizler her Allah'ın günü düşünüyorduk sizi.'' ''Hele Maria Ivanovna neler neler çekti yokluğunuzda, zavallı yavrum.'' ''Fakat söyler misin cancağızım, Pugaçev nasıl oldu da uyuştunuz böyle? Nasıl oldu da öldürmedi sizi?'' ''Neyse, cani herife bunun için de teşekkürler.'' ''Koca karı, yeter.'' diye söze karıştı. ''Bırak şu boşboğazlılığı.'' ''Çok konuşanların cehennemde yanacaklarını unutma.'' ''Azizim Piyot Andreyiç, girin rica ederim.'' ''Görüşmeyeli ne kadar, ne kadar uzun zaman oldu değil mi?'' ''Papazın karısı, Tanrı ne verdiyse ağırlamaya koyuldu beni.'' Bu arada çenesi de durmak bilmiyordu. Maria Ivanovna'yı ellerinden almak için Şivabri'nin nasıl kendileri üzerinde baskı yaptığını, Maria Ivanovna'nın nasıl ağladığını, onlardan ayrılmak istemediğini, ateş gibi bir kız olan ve çavuşun kaval çalıp oynatmak istediği palaşkayı kullanarak aralarında nasıl sürekli bir bağlantı kurduklarını, bana mektup yazması için Maria Ivanovna'ya nasıl öğütte bulunduğunu vesaire vesaire bir bir anlattı. Sıra bana gelince ben de kendi başımdan geçenleri kısaca özetledim. Papazla karısı Pugaçev'i aldattıklarının Pugaçev'ce bilindiğini işitince istavroz çıkardılar. Akulina Pamfilona, ''İsa bizi korusun.'' dedi. ''Tanrı'nın hışmından esirgesin bizi. Şu Alexey Ivanoviç Şivabrin'e diyecek yok doğrusu. Malın gözüymüş.'' Bu sırada kapı açıldı. Solgun yüzünde bir gülümsemeyle Maria Ivanovna girdi içeri. Köylü fistanını çıkarmış, eskisi gibi yalım ve sevimli giyinmişti. ''Elini tuttum.'' Uzun süre tek sözcük söylemeden öylece kaldım. İkimiz de yüreklerimiz dop dolu, susuyorduk. Ev sahipleri orada kendilerinin fazla olduğunu hissederek çıktılar. Baş başa kaldık. Çevremizdeki her şey verdi. Konuştuk, konuştuk. Bir türlü doymak bilmiyorduk konuşmaya. Maria Ivanovna ben kaleden ayrıldıktan sonra başına ne geldiyse hepsini birer birer anlattı. Yaşadığı korkunç durumları, İran şivabrinden çektiklerini gözlerimin önünde canlandırdı. Geçmiş mutlu günleri de anımsadık. İkimiz de ağladık. Sonunda geleceğe ilişkin tasarılarımı anlatmaya koyuldum ona. Pugaçev'in egemenliğinde ve Şivabri'nin komutasında bulunan bir kalede kalamazdı artık. Kuşatılmış bir kentin bütün acılarını yaşamakta olan Orenburg'da düşünülemezdi. Dünyada tek bir akrabası yoktu. Köye annemle babamın yanına gelmesini önerdim. Önce durakladı. Babamın dostça olmayan tavrı ürkütüyordu onu. Kaygılarını yatıştırdım. Babamın, ana yurdu için kahramanca can veren değerli bir askerin kızını mutlaka bağrına basacağını, bunu kendine görev sayacağını biliyordum. Sonunda, ''Sevgili Maria Ivanovna'' dedim. ''Seni şimdiden karım sayıyorum. Akıl almaz olaylar bizi öylesine bağladı ki birbirimize, dünyada hiçbir güç bu bağı koparamaz.'' Maria Ivanovna iştenlikle, açık yüreklilikle dinledi beni. Ne utangaçlık gösterilerinde bulundu, ne de olmadık bahaneler ileri sürdü. O da alın yazısının benimkiyle birleştiğini seziyordu. Fakat yine de babamla annemin onayı olmadan karım olamayacağını tekrarladı. Ben de karşı çıkmadım artık. Tutkuyla, iştenlikle öpüştük. Böylece aramızda her şey karara bağlanmış oldu. Bir süre sonra Pugaçev'in kargacık burgacık yazısıyla imzalanmış geçiş belgesini getiren çavuş, hükümdarın beni çağırdığını söyledi. Gittiğimde yola çıkmak üzere hazırlanmıştı. Bu korkunç insandan, benden başka herkes için bir canavar, bir cani olan bu adamdan ayrılırken hissettiklerimi anlatamam. Neden söyleyemeyeyim gerçeği? O an büyük bir yakınlık duyuyordum ona karşı. Onu, önderlik ettiği caniler yığınından koparıp almak, daha zaman varken başını kurtarmak için ateşli bir istek duyuyordum içimde. Fakat Şivabrin ve çevremizde biriken ahali, yüreğimi dolduran şeylerin hepsini söylememe engeldi. Dostça vedalaştık. Kalabalığın arasında Akulina Panfilona'yı gören pugachev parmağını sallayarak gözdağı verdi ona. Anlamlı anlamlı göz kırptı. Sonra yaylısına bindi. Berda'ya hareket emri verdi ve yaylı yola çıktığında oturduğu yerden bir kez daha uzanarak ''Hoşça kal efendimiz'' diye seslendi bana. ''Yine görüşürüz inşallah.'' Gerçekten de yine görüştük görüşmesine ama hangi koşullarda? Tugaç ev gitti. Yaylısının hızla uzaklaştığı beyaz bozkura uzun uzun baktım. Ahali dağıldı. Şıbablin bir yere sıvıştı. Ben de papazın evine döndüm. Yola çıkmamız için her şey hazırdı. ''Daha fazla oyalanmak istemiyordum. Eşyalarımız eski komutanlık arabasına yüklenmişti. Atlar göz açıp kapayıncaya kadar koşulu verdi. Maria Ivanovna, kilisenin arkasına babasının ve annesinin mezarlarıyla son bir kez daha vedalaşmaya gitti. ''Ona eşlik etmek istedim. Fakat kendisini yalnız bırakmamı istedi.'' Birkaç dakika sonra, gözlerinden sessizce boşanan yaşlarla sırılsıklam döndü. Arabamız kapıya çekilmişti. Papaz Gerasim'le karısı bizi uğurlamak için basamaklara çıktılar. Maria Ivanovna, ''Ben, bir de palaşa, yayliğe ye yerleştik.'' Sabelyet çıkıp arabacı yerine oturdu. ''İyi yürekli Akolina Panfilovna, elveda Maria Ivanovna, güvercinim benim.'' dedi. ''Elveda Piotr Andreiç, aslanım yolunuz açık olsun. Tanrım ikinizin üstünden de kanatlarını eksik etmesin.'' Yola koyulduk. Komutan evinin penceresinde duran Şivabrin gözüme çarptı. Kötü, karanlık bir anlatım okunuyordu yüzünde. Yere serilmiş bir düşman karşısında kahramanlık taslamak gereğini duymayıp gözlerimi öte yana çevirdim. Arabamız kale kapısından çıktı. Belegors kalesini bir daha dönmemek üzere geride bıraktık.